Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız ve geçen hafta da gündemimizi aldığımız 10 Aralık İnsan Hakları günü nedeniyle insan haklarını konuşacağız. E, Türkiye e, şimdi hep bunları konuşma ihtiyacı duyuyor. Ve e, konuğumuz İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Yasemin Öztürkcan arkadaşımız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkür Tabii. ederiz. Evet, Ayn Hanım. Yasemin Hanım'ı biliyoruz. İnsan Hakları Merkezi içinde uzun zamandır çalışıyor. Başka konularda da çalışıyor. Şimdi de başkan yardımcılığı görevini üstleniyor. Ve geçen hafta 10 Aralık gününde 2018 ve 2019 günün yıllarını içeren, hak ihlallerini değerlendiren ...123 sayfalık bir rapor hazırladılar. Raporlarımın tabi ekleri de var. Aslında bu kısa atılmış bir anlatım. Raporun içeriği çok geniş aslında. E, zamanımız kıymetli olduğu için ben hemen hoş geldiniz dedikten sonra... E, ...2020'yi bitirirken ondan önceki iki sene içinde neler olmuş, raporunuz neleri içeriyor... Ondan sonra da sizin belirlediğiniz alt başlıklara göre bazı sorular sormak istiyorum size ve ne olacak halimiz diye merak ediyoruz tabii ki. Sizce insan hakları karnımız nedir, insan haklarının genel durumu nedir, raporunuz neleri içeriyor efendim? Peki hocam çok teşekkür ederim. Evet, Öncelikle e, bir yayın ayırdığınız için bu e, hukuk güvenliği programında bir bölüm ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Çünkü... meslektaşlarımız bu rapor için haftalarını verdiler. Çok uzun mesai ayırdılar, gönüllü olarak çalıştılar ve kamuoyuyla paylaşırken katkı sunmak üzere bara web sitesinde konuldu. Ama ne kadar çok okunur, ne kadar çok faydalanırsa o kadar iyi hissederiz, o kadar ihlalin giderilmesi için o verdiğimiz çaba, emek, E, görünür, olur. E, o yüzden vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, insan hattının merkezi bünyesindeki meslektaşlarımız aslında yıllardır bir değerlendirme raporu yapalım denir, istenir. E, bu sene e, özellikle e, pandemi öncesinde e, böyle bir plan yapılmıştı. İlk başta rapor nasıl hazırlandı üzerine kısaca bir değinmek istiyorum. E, pandeminin araya girmesiyle beraber aslında hepimizin aradığı o masa başına oturabilme... O koşturmacadan birazcık olsun nefes alıp e, biraz da masa başından destek olmak üzere önceden topladığımız verileri rapora dökmek, değerlendirme rapora dökmek üzere bir çalışma şeklimiz oldu. E, aslında e, iki yıl içerisinde İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin e, gerçekleştirdiği faaliyetler, yaptığı ziyaretler, verdiği eğitimler, e, merkeze yap yapılan başvurulardan çıkartılan tespitler, e, derlenip toparlanıp Bunun yanında dışarıdan da alanında uzman yaklaşık 30 meslektaşımızın, hukuk hocamızın, duayenemizin katkısıyla hazırlandı. Burada İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne destek sulan gene baro bünyesindeki Kadın Hakları Merkezimiz, Çocuk Hakları Merkezimiz ve Adil Yargılama Takip merkezimizde ee, bu rapora sunmasında katkıları oldu sunulmasında. Ee, özellikle Aynur da Aynur Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bir bölüm üstlenerek e, her zaman olduğu gibi, her yetkinliğimizde olduğu gibi raporumuzda da e, katkı sunmaya, destek olmaya eksik etmediler bize. E, bu yaklaşık 30 meslektaşın katkısıyla hazırlandı. Tek tek başında isimleri de yazıyor. E, bununla beraber e, daha fazla meslektaşımız da e, kendi tespit ettikleri e, ihlerleri bulunuyor. E, Ulaştırdılar, e, raporda yer verdik. Yani gölge hukukçular, meslektaşlarımız da var. Uygulamak istediğim şey aslında sahadan e, derin bir araştırmanın sonunda, aynı zamanda merkezimizin de yaptığı e, araştırmaların, çalışmaların sonunda Geniş bir yelpazeden ulaşan 120 sayfa var çok özet olarak takdim edebildik çok daha detaylandırmak isterdik ama ilerleyen yıllarda geliştirilecek yeni raporlar sunulacak bu sunmak üzere de aslında söz verilerek 120 sayfaya azaltıldı indirgende raporumuzda aslında 4 bölümden yer verdik 4 ana bölüm oluşuyor. Birinci bölümde Olağanüstü Hal ve kanun hükmünde kararnamelerin insan haklarına olan etkileri değerlendirildi. Burada aslında hani akışta kolay okunabilmesi için olabildiğince özet verildi ama dipnotlarında kaynaklar, kaynak alınan raporlara, gazete hı hı. haberlerine de yer verildi. Oradan da daha detaylı incelemek isteyen o kaynaklar da eleşebilir. Olağanüstü Hal döneminin ve kanun hükmünde kararnamelerin insan haklarına etkileri değerlendirilirken alt başlıklarımızda e, özellikle e, kamu görevlilerin toplu ihraçları, mesleki faaliyetlere yapılan müdahaleler e, yer verildi. Yani pasaport iptalleri, yurt çıkış yasakları, idari tedbirler, sosyal güvenlik ve çalışma hakkında yapılan müdahalelere yer verildi. E, Hatta Hali hazırda dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Pişkin Türkiye kararı da hatırlatmak isterim. 6. madde Hı? Adil Yargılanma Hakkı, 8. madde Hı? Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı'nınla ilişkin ihlal buldu ve tazminata hükmetti mahkeme. Galiba yani... ilk karar değil mi Yasemin Hanım? Evet, Bu... hayır, hocam. İlk karar ama şu işte tazminat da verildi 4000 Euro. ilk karar olmakla beraber aslında lehe olan karar mı, alehe olan karar mı şu an? E, tartışılıyor yani evet ihlal bulundu e, ama e, yaklaşık 150.000 başvurudan e, de, yani, peşinden gelebilecek başvuru göz önüne alındığında e, daha iyi bir karar olabilirdi. E, daha iyi e, yani <gülüyor> ihlallerin, toplu ihlallerin ortadan kaldıran azaltan da bir karar olabilirdi. İlk karar diyelim o <gülüyor> daha iyi olmak üzere temennide bulunalım. Doğrusu ben de bir standart karar bekliyordum dediğiniz gibi. Çünkü yol, önce iç hukuk yolları çükenmedi. E, o Halike başvurluğun gibi bir yıl nedenle Türkiye'den gelen başvuruları dedikten sonra verdikleri bu ilk kararın tarihi bir önemi var. O yüzden evet. ben de biraz hayal kırıklığı bir için. Mahkeme bunu yapıyor. Belki onu ilerleyen e, bölümde konuşuruz ama önümüzdeki haftada mahkemenin bir... Demirtaş kararı için takvimi var 22 Hı -hı. Aralık yani beklemeye devam Hı -hı. ediyoruz ilk karar aslında bu bölümde yani raporun ilk bölümünde pasaport iptalleri KHK'larla ihlaçlardan bahsederken ihlaller devam ediyor 2018-2020 yılında bitsin rapora yazılsın ve sona ersin isterdik ama devam etmekte olan yaşanmakta olan ihlaller geçtiğimiz hafta bu hafta gündemimizde olan ihlaller devam ediyor. Birinci bölümde dernek kapatmalar ve simül topluma yönelik müdahalelere yer verdik. Ee, ve o hal tedbirlerine karşı yapılabilecek idari ve hukuki başvurular, yollar e, analiz edildiği bir bölüm var. Aslında hani hukuki ve idari yolların yoksunluğundan, yokluğundan da bahsediyoruz burada. Ee, kanuni değerlendirmelerimiz var. E, i̇lk bölümümüzün neticesinde de. Yani meslektaşlarımız okuduklarında e, görebilirler. Yani yasal yollara başvurmakla beraber AİM ve AYM kararları e, ve kişisel verileri koruma hükümlülüğü, güvenlik soruşturmaları bağlamında devletin kişisel verileri koruma hükümlülüğünü e, bu bölümde yer verdik. E, i̇lk bölüm giriş bölümü o, olarak böyle bir yaptık. İkinci bölümde e, temel insan hakları ve özürlüklerinin genel değerlendirmesi e, var. Biraz daha e, geçkin bir bölümdür. Aslında insan hakları merkezimizin daha önce yani değerlendirme raporu öncesinde hazırladığı bireysel yani geçici raporlar vardı etop raporlar vardı. Ziyaret ve sonundaki raporlar, başvurular merkeze yapılan başvurular neticesinde hazırlanan tespitler vardı. Bir de önemli olan bizim için de bir ilk İstanbul Barısı açısından da bir ilk merkez açısından da hakeza bir ilk Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bünyesinde yapılan evrensel periyodik incelemesi EPİM diye kısaltılan ulusal raporuna katkı sunmak üzere gene sahadan böyle yoğun mesai harcanarak yapılan çalışmalarla veri toplanmıştı ve bu rapat hazırlanıp hem Dışişleri Bakanlığı hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne iletilmişti evrensel periyodik incelemede katkı sunmak amacıyla. Bu evrensel periyodik incelemede yaptığımız bir tasnif vardı. Hak inceleme tasnifi vardı. Bu tasnifi aslında tarihisi sırasına göre değil. insan Hakları Arka Sözleşmesi'ndeki temel hakların sırasıyla aktarmak istedik. Yani yaşam hakkı öncesinde devamında kötü muamele ve işkence yasağı şeklinde devam eden başlıklandırma üzerinden e, genel değerlendirme yaptık. E, EPİM raporunu da e, değerlendirme raporumuzun yani yıllık e, iki yıllık değerlendirme raporumuzun ekine kaldık. Meslektaşlarımız gene e, hem İstanbul Barası'nın web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından hem de İstanbul Barası İnsan Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından hem rapora hem de ek, eklerine ulaşabilirler. eee epim raporunun biraz daha geliştirildi, güncellendi. Ee, alt başlıkları geliştirildi ve güncellendi. Ee, bu genel değerlendirmede öncelik tabii ki yaşam hakkına verildi. Eee mahkeme, yüksek mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular açısından değerlendirmeyle eee ilk e, giriş bölümü yer alıyor. E, akabinde e, öne çıkan olayları, sokağa çıkma yasaklarının yaşam hakkını etkilerini e, ve diğer e, hükümet dışı ve sivil toplum kuruluşları hükümet dışı ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın gene diğer raporlarına yer verildi. Alt bölümde gene kötü muamele ve işkence yasağında e, şöyle bir ayrım yaptık. E, baromuza e, hem meslektaşlarımız bireysel olarak e, hem merkeze e, alt komisyonuna e, katkı sunan, toplantılara katılan meslektaşlarımız hem de e, diğer baroların e, cezaevi çalışma alt kurulukları E, cezaevi özelinde, infaz özelinde çalışan sivil toplum kuruluşları, insan hakları kuruluşlarının başvuruları vardı. İhbarları, şikayetleri vardı ve daha da önemlisi e, cezaevlerinden e, baromuza yazılan mektuplar var. E, insan Hakları Merkezi'ne iletilen mektuplar var. E, mektuplarda meslektaşlarımızın ihbar ve e, iddialarında sivil toplum kuruluşlarının emsal raporlarından ve dayanışma taleplerinden e, oluşan e, biz e, elimizde gene bir veri e, bir, a, bir kütüphane bir arşiv vardı. E, buradan hareketle e, cezaevi alt çalışma grubu İnsan Hakları Merkezi bünyesindeki cezaevi alt çalışma grubundan meslektaşlarımız e, ziyaret gerçekleştirdiler. Eee Silivri'ye, Bakırköy'e birden fazla kere e, ziyaret, ger ziyaret gerçekleştirdiler. E, o yüzden kötü muamele ve işkence yasağını incelerken önceliğimiz e, bizzat yerinde inceleme e, neticesinde e, yapılan tespitlere ilişkindir. E, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun inceleme raporu sunuldu. E, 5 Nisan'da avukatlar gününe özel, tutuklu avukatlara e, özelinde silivre 9 numaralı e, F-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti inceleme raporu paylaşıldı. Ee, devamında yine Silevi 2 numaralı L tipi cezayıfas kurumu ziyareti e, ve gene 9 numaralı F tipi ikinci ziyaret raporuna yer verildi. Ee, o ziyarette yapılan e, tespitler e, ve sonradan meslektaşlarımızın ilerleyen tarihlerle ilettiği raporlara yer verildi. E, nihayetinde cezasızlık meselesine de değinmeden olmazdı. E, ikinci başlık altında buna yer verildi. E, aslında adil yargılanma ile ilgili bizim e, yoğun bir e, teşvik mesaimiz oldu. Eee avukatlar özelinde e, ve özellikle Anayasa Mahkemesi, AİHS Mahkemesi'nin eee istatistiklerine de yer vererek çünkü en yoğun yıllarına göre 60 yıllık, e, 70 yıllık Anayasa Mahkemesi, AİHS Mahkemesi'nin 60 yıllık süresinde en çok düzelttim. En çok Avrupa adil yargılanmadan bahsedilir. İhler bulunan karar. Buna ilişkin yer verdik. Gene bu Meslektaşlarımız web sitemizde iki numaralı ek de e, Akrainsan Hakları Mahkemesi'nin web sitesine inanan istatistikleri ve Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine inanan istatistikleri bulabilirler. E, nihayetinde de adil yargılanma hakkı, yargı reformu strateji belgesine değinerek e, bu bölümü de tamamladık. Ee, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne de burada değindik. Özellikle burada öne çıkan yargı reformu ve ifade özgürlüğü var. Avukatların ifade ya yargılama sırasında savunmalarından ötürü eee haklarında tesis edilen yeni soruşturmalar ve hâkaza maalesef kovuşturmalar da göz önünde aldığınızda artık burada yargı reformu ve savunma ve ifade özgürlüğü başlığımız var. İfade özgürlüğüne yapılan müdahaleler kapsamında gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, e, internet e, ve ifade özgürlüğü alt başlıklarımız var. E, Sanatsal ifade özgürlüğü ile beraber azınlıklara ve yabancılara karşı ayrımcılık ve nefret söylemi de bu başlık altında yer verdik. İstiyorum ki detaylandırma, röporu baştan sona okuyayım ama ee, vaktimiz tabii ki müsaade değil. Şimdi genel sunumunuzu yaptıktan sonra biz zaten size bazı konularda sorular soruyoruz. Öncelikle dediğiniz gibi bütünlüğü içinde Hepsini bir anlatmakta yarar var şu an <gülüyor> Evet hocam, devamında biz toplantı, barışlı toplantı, gösteri, yürüyüşü, düzenleme ve örgütlenme hakkına yer verdik. Özellikle tekrardan ilk dönemde değdiğimiz üzere olay ve sahal sürecine ilişkin değerlendirmelerimize yer verdik. Dernek kapatmalar, sevin toplum yönelik müdahaleler, toplantı ve yürüyüşü yürüyüş özgürlüğüne müdahaledeki diğer olaylara sıralandı. <gülüyor> E, serbest seçim hakkına ayrıca yer verildi. Çünkü 2018-2019 yılı içerisinde çok tartışılagelen bir e, ve ihlal edilen bir tebel hak Toplu olarak ihlal edilen bir haktı. 80. sayfamızda yani serbest seçim hakkına bölümümüzün ikinci bölümünde yer verdik. Üçüncü e, bölümde e, Kadın Hakları Merkezimizin, Çocuk Hakları Merkezimizin de desteğiyle Kadın haklı, kadınlara yönelik, bununla beraber mağdur ve sıça süreklenen çocuklara yönelik e, ihlallere yer verdik, tespitlere yer verdik. E, burada <Gülüyor> aslında değinmek istediğim diğer önemli bir husus LGBT hakları başlığımız. E, LGBT'yi topluluğunun e, maruz kaldığı e, ihlaller, toplantı <Gülüyor> ve onur yürüyüşü yasakları, nefret söyleme ve hak ihralleri vardı. Evet. Bu başlıkta uygulamak istediğim diğer bir husus da şu, ee, İstanbul Borosu İnsan Hakları Merkezi bünyesinde Şubat 2020 itibariyle e, LGBTİ hakları alt çalışma grubu kuruldu. Ee, Ve alt çalışma grubumuz uzun yıllardır e, aslında kurulmasını istediğimiz, çalıştığımız e, bir komisyondu, bir alt çalışma grubuydu. Bu seneye kısmet oldu. E, alanda uzman, e, böyle alanı yönlendiren diyeyim, değerli meslektaşlarımızın da katkısıyla e, bu sene geçti hayata geçti. Ama ilk çalışma dönemi maalesef pandemiye denk geldi. Ee, böyle internet üzerinden toplantılar ile beraber e, rapora da katkı sundular, geliştirildi. E, o yüzden e, biraz da bu alt çalışma grubunun e, katkı sunduğu e, ilk alan bu raporun bu bölümü. <gülüyor> o, o, o bakımdan da önemli e, bir yanı var bizlerin açılısından. En sonda da e, sığınmacılar, e, mülteciler ve sığınmacıların maruz kaldığı, aslında sığınmacılar başta daha e, doğru ve daha geniş kapsamlı oluyor. Maruz kaldıkları hak ihlerlerinin son bölümde yer veriyoruz. E, geri yananma merkezlerine gene İnsan Hakları Merkezi bünyesinde olan Mülteci Hakları Alt Çalışma Grubumuz, geri yananma merkezlerine ziyarette, periyodik ziyaretlerde bulundu. Ee, Bin Kılıç, Selim Paşa ve Tuz'la geri merkezlerinde yerinde incelemeler yapıldı. Ee, gene yabancılardan e, bizzat ve yabancıların e, yani sığınmacıların dosyalarını takip eden e, avukatlardan, meslektaşlarımızdan gene e, bizzat yapılan e, şikayetler, ihbarlar vardı, değerlendirmeye alındı. Ee, yabancı aralık sorusu koruma kanunumuzda e, 64-48 sayılı kanunda e, bu sene geçtiğimiz sene bir e, değişiklik yapılmıştı. O değişikliğe ilişkin görüşler iletildi e, ve bu geri döneme merkezi dışındaki tutulma adlandırı dediğimiz e, aslında bir nevi karakol, bir nevi misafirhane gibi adlandırılan ama yabancıların tutulduğu hatta kötü koşullar altında tutulduğu bir takım birimler bir takım fiziki alanlar var tam adına da hukuki adına da bir şey koyamadık hukuki adının belirsiz olması da başlı başına bir ikneldir bu alanlara ilişkin sayısını tam lokasyonunu bilememekle beraber bu alanlara ilişkinde tespit edebildiğiniz iddialar, şikayetler burada sıralandı. E, raporun son bölümünde de herkese çalışma dönemindeki yaptığı etkinlikler de yer verildi. E, böylelikle sanırım geniş bir giriş yaptım e, bir ama geniş özet oldu. Evet. Evet. Şimdi tabii o kadar e, çok ayrıntı ve veri var ki ben örneğin akşam e, okudum tekrar. İlk okumam hızlı olmuştu. E, sonra tekrar okudum ve not tutmaya başladım. Şu an daha raporun yarısını e, değerlendirebilmiş durumdayım. Yani bir e, rakamsal e, not tutma yapmaya çalıştım ve 15. sayfadayım. Dolayısıyla ben şimdi size bölüm bölüm e, rakamları verin desem programımızın süresi yetmeyecek. Ama Hı -hı. sizin özellikle Öne almak istediğiniz e, bir konu var mı? Ben mesela cezaevlerini önemsiyorum. Hı -hı. O haldeki total rakamları önemsiyorum Hı -hı. ve hassas grupları önemsiyorum. Hı -hı. E, tabii konum olduğu için de adil yargılama hakkıyla ilgili çok şey söyleyebilirim. Adil yargılanma hakkıyla ilgili ama siz bu konular içinde öncelikle e, ele almak istediğiniz bir bölüm varsa lütfen onu söyleyiniz. Ben e, cezaevlerle ilgili çünkü bazı somut bilgileri dinleyicilerimiz örneğin kendi adıma. Duysunlar isterim sizin ağzınızdan. Siz ne dersiniz? Hangi konuyu ele almak istersiniz? Derseniz şöyle yapalım mı? Yani <gülüyor> ara için zamanımız az kaldı. E, <gülüyor> müzik arası verelim ama ondan evvel şunu söylemek istiyorum. Belki izleyicilerimiz diyebilir ki yani İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi niye bu kadar böyle raporlarla uğraşıyor diyebilir. Ondan evvel de yine bir şey söyleyeyim. Ve 1977'de Orhan Apaydın e, Baro Başkanı, Çağdaş Avukatlar Grubu aday olarak Baro Başkanı olduğunda komisyonlar kuruldu. Ve bu komisyonumuzun adı aslında İnsan Hakları Merkezi'nin e, adı komisyondu önce ve düşünce özgürlüğü komisyonuydu. Hı. Ama bu düşünce özgürlüğü komisyonunun aslında doğru bir ifade olmadığı anlaşıldığı için sonra ifade özgürlüğü komisyonu oldu. Daha sonra da merkez haline getirildi. ve hakikaten İstanbul Barosu insan hakları açısından e, emniyet, mahkemeler, işte e, cezaevleri gibi insan hakları konusunda önemli kliniklerden birisi ve 2001 yılında avukatlık yasasında yapılan değişiklikle yaşanan deneyimlerden sonra E, baroların ve Barolar Birliği'nin görevleri içerisine e, avukatlık açısından, avukatlar açısından e, insan, hukuk devletini, insan haklarını savunmak, gelişmesi için uğraşmak ama aslında onların etkinliğini sağlamak konusunda görevler yüklenildi. Dolayısıyla bu e, çalışmanın, İnsan Hakları Merkezi'nin faaliyetinin Bu insan hakları bilincinin e, toplumda yerleşmesi, bu konuda e, bu haklarla ilgili e, mücadelenin e, ve uygulamanın yerleşmesi konusunda baroların bir görevi var. Bana göre e, bu e, sözünü ettiğiniz, başlıklarıyla sözünü ettiğiniz raporda çok önemli bir çalışma. E, sadece yasanın verdiği Görev nedeniyle değil ama avukatlığın doğrudan zaten çalışması faaliyeti içinde insan hakları, hukukunu söz etmek, onunla ilgili uğraşmak görev. Evet, şimdi bir o zaman müzik arası verelim. Müzik aramızda da şimdi bu yaşadığımız bu tablo nedeniyle ben Portekizli şarkıcı Amalya Rödygez'den O zamanlar, eski zamanlar diye bir şarkıyı seçtim. Ee, yani bu birkaç yıl evvel veya 4-5 yıl evvel insan hakları ile ilgili çok ciddi bir e, şey süreç yaşanıyordu. Umutlar vardı ama yaşadığımız tablo hakikaten sizin raporunuzda ayrıntılarda görecek Evet, müzikten sonra tekrar e, görüşmek üzere. E a moraria Nunca perdeu Em tempos e idos Na nobreza Dos sentimentos 5.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programını geçen haftadan beri insan Hakları Haftası nedeniyle, 10 Aralık nedeniyle sürdürüyoruz. Ve konuğumuzun ikinci, birinci bölümü izlemeyen izleyicilerimiz açısından konuğumuz İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Yasemin Öztürkcan bize İstanbul Barosu insan hakları merkezi olarak hazırladıkları insan hakları raporunun ana başlıklarını söylediler. Ve tabii e, şimdi ikinci bölümde bunların bazı önemli gördüğümüz bölümlerini e, Aynur Hanım'la birlikte konuşacaklar. Ben dinleyeceğim az konuşacağım. <gülüyor> Ama ben e, tabii böyle insan hakları raporu deyince hakikaten yaşadığımız Türkiye'nin yaşadığı bu süreç ile ilgili böyle bir bilgi rica ediyorum Yasemin Hanım arkadaşımızdan. Yani 60 yıllık insan hakları mahkemesi şeyi var karar süreci var ve burada işte Roma Sözleşmesi'ni imzalayıp arkasından da insan hakları mahkemesinin denetim yetkisini kabul eden ülkeler var. Biz buna en geç katılan ülkelerden biriyiz. 88 midir yetkiyi kabul tarihi şimdi mesela bu mahkemede ihlal kararı verilen ülkeler açısından biz kaçıncı sıradayız ve işte bu insan hakları mahkemesinin yükünü azaltmak veyahut da Türkiye'nin insan hakları mahkemesindeki bu karnesini birazcık azaltmak için anayasa mahkemesinde yeni düzenleme ile İnsan hakları konusunda denetim bireysel başvuruyla denetim yetkisinin düzenlenmesinden sonra durumumuz nedir? Bu konuda önce Yasemin Hanım'dan bir bilgi rica etmek istiyorum ben. Peki hocam. Ee, şöyle aslında birden çok bilgi ve rakam verebilirim ee, çünkü e, mahkemeler istatistikleri paylaşıyor ve seyir toplum kuruluşları da paylaşıyor. Ee, şöyle bir tasnif yapalım önce Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'ne e, yapılan başvurular e, olarak ele alalım. E, sonra e, anayasa mahkememizde e, yapılan başvurulardan değinelim e, ve nihayetinde anayasa e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen organ, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin de paylaştığı bir istatistik var. 2019 yılı raporu var. Yani burada yüksek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi karar verse dahi, uygulanıp uygulanmadığına ilişkin de bir sorun yaşıyoruz. Yani ihlal olan hayatın içerisinde ihlallerle karşılaşıyoruz. İhlerlerin tespiti ve giderimi için yargı mekanizmalarına yaptırma başvuruyoruz. Yargı, mahkemeler bir karar veriyor. Uzun yargılama neticesinde o karara erişebiliyoruz. Lehimize karar aldığımızda, ihlal vardır tespiti kararı aldığımızda artık o ihlalin giderilmesi, o mahkeme kararlarına uyulması icap ediyor. Orada da artık ikinci hatta üçüncül mağduriyetler başlıyor. İhlalin olduğunu tespit edebilsek dahi giderimin yapılamadığını gösteren bir de Bakanlar Komitesi'nin kararı var. O yüzden üçe bölerek paylaşabilirim müsaadeniz olursa. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. 1959, 2019 yılları arasında e, yapılan başvurularda e, 3.225 ihlal kararıyla, e, 3.225 tane ihlal kararı verilmesiyle sözleşmeyi en fazla ihlal eden ülke Türkiye. Aslında yani e, toplu olarak baktığımızda yani 2018-2019 için rakamlar değişebilir, son 5 yıl için, son 3 yıl için rakamlar değişebilir. Ama 1959-2019 yılları arasındaki 60 yıllık süre baktığımızda şampiyon Türkiye. Rekor ihlal sayısı bizde oluyor. Ee, ve 3.225 ihlal kararında bu ihlal kararının e, neresiyse yani %40'ı yani 932 tanesi adil yargılanma hakkına ilişkin. Hı hı. Somut olarak şunu söyleyebiliriz bir hak ihlaline maruz kalıyoruz. Hayatın olağan akışı içerisinde hak ihlalin giderilmesi için mahkemelere başvuru yapıyoruz. Ve mahkemelere başvuru yaptığımızda Cebimize artı bir tane daha yeni bir ihlal ekleniyor adil yargılanma hakkı. Gidelim için başvurduğumuz mahkemeler bize yeni bir ihlal takdim ediyorlar. Adil yargılanmıyoruz ve adil yargılanma ilişkinde e, evvel ezel Türkiye sorunludur ama 60 yıl içerisinde Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke arasında Türkiye adil yargılanmaya en çok ihlal eden ülkelerin başında geliyor. E, devamında 356 ihlal kararı ile ifade özgürlüğü geliyor. E, zaten bu bizi de çok ilgilendiren bir başlık. Ee, gazeteciler, akademisyenler sanatçılar, hukukçular avukatlar e, ifade özgürlüğü ihlalinde e, en önde o topun en ağzındaki kesim yine e, ve bu önemli bir e, veri, önemli bir e, risk e, devamında 97 tane ihlal kararı toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ihlali de e, Avrupa Konseyi ülkeleri arasında en çok ihlal eden ülkelerden biri Türkiye arasında olarak istatistiki paylaşım var bu genel bir 60 yıllık e, genel e, bir e, paylaşımda ama 2019 sonu itibariyle mahkemenin sunduğu istatistikte rapor gene web sitesinde bulunabilir ve mahkemenin kendi web sitesinde hem de bizim e, değerlendirme raporumuzun ekinde bulunabilir e, 2019 sonu itibariyle mahkeme Avrupa İnsanları Mahkemesi önünde e, Türkiye'ye karşı yapılmış e, toplam başvuru sayısı 9257 Bu da az bir başvuru değil. gene yüksek bir başvuru arıyoruz. Sözleşmeyi en çok ihlal eden ülkeler arasında Rusya yer alıyor. Yani 2019 yılı için bu. Genel bir yıl için değil, 2019 yılı için. Rusya ve Ukrayna ihlalleri yer alıyor. Devamında Türkiye 3. sırada. 97 ihlal kararı ile 2019 yılı için. Yani günün sonunda hem 60 yıllık süre içerisinde hem de birer yıllar her yıl içinde Türkiye ilk 3'te ihlal kararları ve evet. ülkeler arasında ilk 3'te yer almaya başlıyor. ya yani Bunu hiç eksik etmiyor genelde açıkçası. Şu an mahkemenin yoğunluğu, iş yükü İnsan Kafa Mahkemesi'nin iş yükü Rusya, Türkiye, Ukrayna, Romanya, İtalya arasında yani önünde bekleyen dosyaların yüzde 55-60 oranında derdest başvurularda bekleyen ve yapılan başvurular için ayrı ayrı söylüyorum. Yani halihazırda bekleyen derdest dosyalar var ve bununla beraber yıl içerisinde yapılan başvurular var. İki taraf açısından da gene Türkiye ilk üçte yer almayı sürdürüyor. Yani mahkemenin, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin teşviki mesaisinde hep baskın bir ülke. bu da aslında bizler açısından üzücü bir konu da var. Çünkü çok başvuru yapıyoruz. İç hukukta çok fazla, yani ulusal egemenlik alanında çok fazla ihlale maruz kalıyoruz ve çok fazla başvuru yapıyoruz ama kabul edilemez başvuru sayısı da yüksek. kabul edilemeyen, kayıttan düşürülen başvuru sayısı da oldukça yüksek. Yaptığımız her başvurunun %10 başvurudan 8'e 9'u kabul edilemez veya başvuru bulunuyor veya kayıttan düşürülüyor. Bu çok az kabul edilebilir e, nitelikte bulunan başvurunun içerisinden dahi biz ihlal sayıda, rekor sayıda ihlal alıyoruz. E, bu da yani diğer başvurularımız da. kabul edilebilir başvurular olsaydı usulen veya esasen eee asli sıfatıyla veya vekil aracılığıyla yapılan başvurulardan bahsedelim. Kabul edilebilir bulunsaydı e, aslında çok daha tabunun daha kötü olduğunu tespit edebilirdik, görebilirdik. E, Rusya ve Ukrayna'dan daha da ileride olurdu. Ve bu kabul edilebilir başvurular arasında dahi her zaman ilk 3'teyiz. diğer başvurula isabetli olsaydı e, kim bilir e, yani mahkemenin savunma <gülüyor> Türkiye Türkiye Türkiye diye oturup kalktığı bir eee yargılama süreci olurdu. Anayasa Mahkemesi açısından, müsaadenizle değinirsem ben, İnsan Hakları Mahkemesi için tablo budur. Anayasa Mahkemesi açısından tablo dersek, biliyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu 23 Eylül 2012 tarihinden açıldı. 23 Eylül 2012 tarihinden 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede, E, o 7 yıllık e, sürede e, istatistikler e, gene mahkememizin web sitesinde yayınlandı. E, hemen belirtmek isterim. Zaten 2020 yılı içerisinde önümüzdeki hafta yayınlanacak. E, anayasa mahkememiz de, e, İnsan Akarapa mahkememiz gibi e, 3'er aylık, e, 6'er aylık dönemlerde periyodik olarak istatistiklerini paylaşıyorlar. Bu 7 yıllık <gülüyor> süre içerisinde e, anayasa mahkemesi, toplam 7 yıl için söylemek isterim. E, anayasa mahkemesinde 211.801 başvuru. 211.800 eee bir başvuru'nun %90'ı eee yani 189.000'i kabul edilemez bunun %90'ı kabul edilemez bulunuyor. gene Anayasa Mahkemesine yapılan başvurularda ilk başta takıldığımız susuz başvuru yapabilmek. Burada bu aslında küçük bir parantez açarak müsaadeniz olursa bir şey değinmek istiyorum. hem Anayasa Mahkemesi'nde Hem Afrensatları Mahkemesi'nde vurguladığımız husus kabul edilemez başvuruların çokluğu. %90, %80 mahiyette yapılan başvuruların kabul edilemez bulunduğu, kayıttan düşürüldüğü. Aslında bu da başlı başına bir hak arama özgürlüğüne ilişkin bir şey gösteriyor bize. Mahkemenin yayınladığı istatistikler dahi bize ayrı bir başlık açıyor. Alt başlık açıyor ve bu şu demek. Bu mahkemelere başvurmak kolay değil, zor. Evet. Ama başvurlu, bu mahkemelerin kendileri de Bu başvuru koşullarını, kabul edilebilirlik koşullarını gittikçe sınırlayarak, gittikçe zorlaştırarak, içtihatlarla o çemberi daraltarak e, vatandaşlara, asillere veya makil, e, vekillere e, yani mağdur durumda olan vatandaşların mahkemeye erişim hakkına halal getiriyor, bir sınırlama getiriyor. Mahkemeler bunu paylaşırken tek isabet evet asiller veya vekiller başvuru yapamıyor gibi bir çıkarım doğru değildir. Burada şunu düşünmek gerekir. Vatandaşlar aslında kayda gelebildiği karara geçirebildiği haklarda da çok fazla ihlal var ama mahkemenin kabul edilemez bulup reddettiği veya kayıttan düşürdüğü başvurularda da gene yoğun ihlaller var. Sadece mahkemeler bunu değerlendirmeye almamış, karar ile geçirmemiş. Ee, mahkemelerin de burada e, çok böyle pür upak bir e, şekilde davrandığını söyleyemiyoruz. Bir alt başlık olarak, e, hukuki durum, mevcut durum olarak değinmek istedim. Maruz kaldığımız hak ihlalin giderimi için başvurduğumuz mercilerde dahi e, ikinci mağduriyetlere maruz kalıyoruz ve bu merciler dahi e, bu kapıların önüne defalarca 40 deve 40 hendek atlatmak, altta tırcasına engeller koyabiliyorlar. E, bu da aslında e, başlı başına bir veridir. E ama ensa mahkememizin paylaşımına geri dönersem e, yapılan e, başvurularda yani idari ret kabul edilemez e, başvurular veya kayıttan düşme bir kenara bırakırsak e, 596 başvuruda da 2019 yılı için Bir hakkın edilmediğine karar vermiş. Ee, yani başvuru makuldür, yerindedir, kabul edilebilir ama bir hak ihlali de bulunmamıştır demiş. Ee, genelde anayasa mahkememizin e, önündeki e, başvurular da verilen hak ihlerleri yine adil yargılanma hakkı üzerine. Ee, bu hak tasdiflerine, dağılımına bakıldığında e, anayasanın, Marukal İnsan Kırası Sözleşmesi ile ek protokollerin ortak kesişim e, kümesine gelen korumalarda hak ve özgürlüklerinin dağılımına bakarsak adil yargılanma hakkı e, diğer haklar arasında e, yarısından fazlasına yer verilecek yer verilerek açık ara en çok ihlal edilen hak olarak zirveye yerleşiyor. devamında. Bu adil algılanma hakkının alt başlığı... Ben bir katkı sunmak istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Dinleyicilerimizin dikkatini bu kümülatif değerlendirme olgusuna da çekmek isterim. Sizin de bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Anayasa Mahkemesi insan Hakları Mahkemesi'nin standartlarını uygulamaya çalışıyor ve insan Hakları Mahkemesi adil algılanma hakkını değerlendirirken Böyle basit hukuka akırlıkları ya da bir hukuka akırlığın tek başına ihlale yol açıp açmamasını değil, yargılamayı bir bütün olarak ele alıyor ve yargılamanın bütünü içindeki e, adil yargılanma hakkına ilişkin ihlallerle ilgili iddiaların e, durumuna bakıyor. Yani kümülatif olarak ileri sürülen hak ihlali yargılamanın adilliğini, e, dürüstlüğünü e, ihlal ediyorsa... O noktada bir e, ihlal saptaması yapıyor. Yani zaten son derece cimrice yapılan bir e, değerlendirme ve bu değerlendirmeye rağmen en yüksek derecedeki ihlal bu konuda çıkıyor. Bu travmatik bir durum. Yani aslında kabul edilmesi e, çok zor bir durum ve bunun üzerinde gerçekten özel olarak düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok haklısınız. E, zaten adil yargılanmanın hakkının alt başlığında, hani makul sayede yargılanma hakkı, silahların eşitliği ilçesi, Gerekçeli karar hakkı, hak uygun yargılanma Değil hakkı, mi? mahkemeye yarışım hakkı ihlallerine baktığımızda yani e, şimdi mahkeme anayasa mahkememize yapılan başvuruların %57'si adil yargılanma hakkı ihlali. daha <gülüyor> önce vurguladığımız üzere anayasa mahkemesince kabul edilebilir olduğuna karar verilen usulen diyelim e, usul potasına e, aşan Başvurularda %57'sinin evet, yargılama safhasında derece mahkemelerin her safhasında bu yargılamanın bütününde adil yargılanma hakkı ihlali vardır. o Mahkemeye eleşen başvuruların %57'sinin adil yargılanma hakkı üzerinde bir ihlal bulmuş. Şimdi bu ihlalde de alt başlıkları da bulmuş. Ve Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Katarı Mahkemesi'nin ikincilik prensibi vardır. Yani işte şapkadan tavşan çıkartma veya ikincilik prensibinde diyor ki e, siz bu iddialarınızı derece mahkemelerinde ile sürmüş olmalısınız. Giderimi için başvurmuş olmalısınız ama bir iddialarınız e, dikkate alınmamış olmalı veyahut da giderilmemiş. Talebiniz reddedilmiş olmalı ki Anayasa hı hı. Mahkemesi'ne, İnsan Kararfa Mahkemesi'ne bunu taşıyabilmelisiniz ve ihler bulabilmeliyiz. Çok korkutucu hı hı. bir rakam. Evet gerçekten e, bu şu demek e, de, defaatle e, derece mahkemelerinde bu husus dile getirilmiş ve buna rağmen giderilmemiş. Hı hı. E, ve nihayetinde Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi bunu tespit etmekle mükellef olmuş. Zorunda kalmış. E, derece mahkemelerinde zaten duyulması gerekiyor. Yerinde, anında müdahale edilmesi, e, kayda geçirilmesi tutanağı geçirildikten sonra giderilmesi gerekiyor. Biz burada <gülüyor> bir imtina görüyoruz. Yani... Ben tam burada, tam burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi dediniz ki Ahin'de ve e, Anayasa Mahkemesi'nde Yani e, geçerli başvuruların yaklaşık %57'si adil yargılama hakkının ihlali. Ama hı hı. Türkiye'de şu anda en son dönemlerde en çok ihlalin olduğu ikinci bir konu var. Yani ifade özgürlüğü. Hı hı. E, bu konuda e, Ahim'in ve Avrupa e, şey Anayasa Mahkemesi'nin istatistikki bilgileri acaba kaçıncı sırada onu onu da... izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Tabi hocam. Adil Ergilenme hakkının devamında mülkiyet hakkı geliyor. 2650 kararlı mülkiyet hakkı geliyor ve hemen devamında e, ifade özgürlüğü geliyor. Anayasa Mahkememiz e, 570 kararla 2019 yılında 570 ihlal kararıyla ifade özgürlüğü 3. sırada geliyor. Anayasa Mahkememiz açısından ifade özgürlüğü 3. sırada gelmektedir ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 yılı istatistiğine baktığımızda En çok ihlal edilen ifade özgürlüğünü en çok ihlal eden ülke Türkiye'dir. 35 ihlal kararıyla. E, 2019'da için Afrika İnsan Hakları Mahkemesi'nde ifade özgürlüğü ihlalinde de Türkiye birinci sırada yer alıyor. E, diğer konsey ülke, üyesi ülkeler arasında, nazarında e, çok e, kötü olarak söyleyeceğim ama popüler ihlal edilen en popüler haklardan ikincisi ifade özgürlüğü maalesef. Türkiye Çünkü... 2019'da en çok ifade özgürlüğü ihlali yapmış. E çünkü çünkü yani uzun bir sürede Türkiye'de en çok gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, bilim insanları e, konuştukları, söyledikleri, yazdıkları, çizdiklerinden dolayı e, yargılandılar, haksız yere yargılandılar. Öncesinde suç olmayan veya suç olarak görülüp de haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılamayan Birçok insan, gazeteci, düşünür, siyaset adamı e, yargılandı ve haklarında ciddi mahkumiyet kararları verildi. E, bu bakımdan e, bu tablo e, Türkiye'nin son dönemdeki e, genel panoraması açısından önemliydi. O bakımdan bunu bir de sizin ağzınızdan bahsettim. E, duymak istedim doğrusu. Teşekkürler. Hı -hı. Adli istatistikler de paylaşıldı. Biz raporda da buna değindik. E, Hı -hı. Raporumuzun ikinci bölümünde de, e, işte inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü bonumunda da yargı reformu ve ifade özgürlüğü. Biliyorsunuz yargı reformu stratejisi, stratejik belgesi çok konuşuluyor. Yıl içerisinde Hı -hı. konuşuldu. Bu hafta da çok konuşuldu. Her e, dillere plesenk olduğu Yani haftanın bitiminde bir hukukçu bir gazetecinin gözaltına alındığı soruşturmaya maruz kaldığını da görüyoruz. Yani böyle bir ters orantı da var. Reform yapacağız denildiği günün ertesi günü ...gazaltına alınan bir gazeteci, bir hukukçu, Çeskisel bir akademisyenler. Yani. Eyvah diyoruz ya yani. bu kadar hani reform denildi mi hemen ihlal peşin sıra geliyor gibi bir uygulamada da bir alışkanlık refleks gelişti. Yargı reformu, birinci yargı paketi kapsamında da kamuoyuyla paylaşılan bu istatistik vardı, yani adli istatistikler vardı... E, orada da hep görüyoruz yani ifade özgürlüğü açısından e, durumun vehametini e, PCK 301 bakımından soruşturma evresinde verilen karar türlerinde e, veya işte mahkemelerde verilen karar türlerinde e, şeyi görüyoruz yani mahkumiyet E, TCK 300'ü bakımından mahkemelerce verilen mahkumiyet e, beraatın neredeyse iki katı. Hükmün açıklanmasıyla mahkumiyet hakaret kesiliyor. hakaret suçu mesela. Evet. Kesinlikle. E, yani böyle bir kişi bu sebepten mahkeme karşısına çıkmışsa yüzde 50 yüzde altmış o hükmü, hükmü alacak veya e, hükmen açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hakkında karar verilecek. Yani beraat çok çok az veriliyor. Burada da yani başlanan soruşturmanın hızlıca devamı sonuçlanması, hızlıca bir iddianame, iddianamenin kabulü, yargılama ve hızlı karar. Bunu da görebiliyoruz ki İfade Özgün'le ilişkin çok yoğun bir ihlaller yelpazesi var. Evet. Anladım. Şimdi zamanımız ne kadar kaldı bilmiyorum. Benim de bin cezaevleriyle ilgili bölüme ilişkin bir sorum vardı ama eğer o soru geniş bir zamanda yanıtlanacaksa belki sizinle bu konuda başka bir program yapma sözü alıp CCB toplantısına katılmışsınız o konudaki bilgilerinize de geçebiliriz. Tamam, o zamana göre hareket edelim isterim tamam. ben. Tamam. Belki Hı -hı. çok küçük... ceza çünkü çok uzun ben onu ayrıntılı konuşmak isterim ama buyurun efendim söz size. Eee ilgili de zaten hani güncel bir çalışmamız da olacak. Çünkü belki ayrı toplantı güzel olabilir. Çok küçük iki cümle değinmek Hı -hı. isterim. Bir tek şuna değinmek istiyorum. Anayasal ve Anayasa Mahkemesi var. Ansakları Mahkemesinin paylaştığı istatistiklerin karar sayılarınla beraber bir de uygulamakla ilgili çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Arpa Konseyi Bakanlar Komitesi 2019 evet, yılı raporunu evet. yayınlamıştı. 1 Nisan 2020 tarihinde yayınlamıştı. Hı hı. E, bu raporda aslında önemli bir şey söyler. E, burada da uygulama yani verilen ihlal kararlarının, Arpa İnsan Kararı Mahkemesi nezdinde verilen ihlal kararlarının uygulanması bakımından Rusya birinci 184 uygulanmayan kararla uygulanmadı ihlal bulunmasına rağmen uygulanmayan kararla Türkiye 2. sırada yer alıyor. Yani evet ihlaller çok ama uygulanmıyor. İhlallerin giderimi için de bir şey yapılmıyor. Orada da artık ilk her zaman ilk ikide üçte yer alıyoruz. Bu da önemli bir tespittir. Çünkü Türk Anayasa Mahkemesi'nde de geçtiğimiz yıl içerisinde biz yaptığımız bir yayında Haziran 2020'de öğrendik. raportörümüzden geçtiğimiz yıl içerisinde kararların icrası bölümü idari bölümü açıldı. Anayasa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının da ihlal bulunan kararların uygulanmasında da sorun olduğunu aktarmak isterim. bu işte Kavalalı dosyasından, Demirtaş dosyasından, eee halihazırda Enis Berberoğlu dosyasından da sıklıkla konuşuyoruz hep beraber karşılaştığımızda. İhlal bulunsa dahi mahkeme kararlarında bir giderimi yapılamıyor. E, bu böyle yapılamaması hali de hukuki güvenliği bir başka yönden e, sakatlıyor, ihlaline sebep oluyor. E, bunu küçük paylaşmak istedim. Ceza ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, belki bir sonraki yayın açısından e, kısmet olursa, e, meslektaşlarımız İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin web sitesine, mail adresine e, birçok ihbar başvurusunda bulundu. Birçok e, iddialarını e, delillendirilmiş şekilde e, iddialarını iletti. Bunun üzerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz e, Bakırköy'e kadın kapalı ve sivil bir cezaevi özelindeydi. E, fakat e, gene e, ulaşan, erişen mektuplar üzerinden e, de böyle alt tasnifte e, pandemi öncesi ve pandemi sonrası ikili bir ayrım yapabiliriz. Pandemi süresince Adalet Bakanı Ceza Tevkif Evlerine Genel Müdürlüğü'ne bilgi edinme hakkı da bulunduk. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde e, bir başvuruda bulunduk. E, yanıt gelmedi. Ziyaret için bir başvuruda bulunduk. Yanıt gelmedi pandemi öncesinde yaptığımız başvurularımız zaten kabul edilmemişti biz yerinde incelemek üzere koğuşlara gitmek üzere ziyaret talebinde bulunmuştuk fakat başvurumuz kabul edilmediği için avukat görüş odasından görüşme yapmıştık hem meslektaşlarımız tutuklu avukatlarla. hem de şikayet edilen mahkum diyeyim mahpus diyeyim daha geniş tabir olsun tutuklu hükümlü ve hükümde vardı diyeyim, mahpus <gülüyor> diyeyim mahpuslarla avukat odasında görüş yaptık bu da hani açıklık şeffaflık açısından bir sorun olduğunu gösteriyordu bu pandemi süresinde de bilgi paylaşımını istedik veri istatistik paylaşımını istedik burada vurgulamak istediğim şey şu pandemi deneyenli sağlık hakkından ötürü cezaevlerinden tahliye edilen var mı Af kapsamına girmeyen, işte açığa alınmayan ama e, bu yeni düzenleme e, hasebiyle bundan faydalanamayan ama e, işte Covid, karantina, sağlığa erişimle ilgili e, şikayetler alıyoruz. E, asillerden, as akrabalarından, ailelerinden ve vekillerinden. Buna ilişkin ne yapıldı diye bir veri, bir bilgi e, talebimiz olmuştu. E, buna ilişkin bir cevap gelmedi. Anayasa mahkememizin e, başvurumuzda e, sağlığa hakkına erişim çerçevesinde bir tahliye olmadığına e, ilişkin bir paylaşım vardı. Anayasa mahkememizden ama Adalet Bakanı Ceza Tekişehirleri Genel Müdürlüğü, Bu kapalılığı, kapalı halini sürdürüyor. Adalet Bakanlığımızın böyle röportajlarından, açıklamalarından, böyle ucundan bucağından bilgi edinebiliyoruz. Ama bizim yazılı başvurumuz neticesiz bırakıldı. Bunu takiben biz tekrardan meslektaşlarımızdan ve mahpusların ailelerinden, mahpuslardan, eee bilgi aktarımı için talebimizi ilettik. Belki onun o verilerin neticesinde bir derli toplu bir yayın yapabiliriz. Belki daha faydalı evet. olabilir. Evet. İki dakikamız kaldı arkadaşlar. Peki. Hatta bir, bir... CCBI toplantısından tamam. oldu o zaman. İki dakikada onu senerseniz tamam. sonra tamam. devam edeceğiz. Belli oldu program. Devam <gülüyor> evet. Tamam peki. O zaman CCBI toplantısından bahsedersem Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi CCBI kısaltmasıyla Türkçesi Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi 10 Aralık insan Hakları gününde bir webinar düzenledi. Bir online toplantı düzenledi. Konsey bu özel günü Türkiye'deki avukatlarının hukuk profesyonellerin mevcut durumuna ayırmak istedi. Özel bir mesleki danışma sergilemek istediler. Hı hı. E, bu baskı, avukatlara yönelik baskı, yıldırma, soruşturma ve konuşma tehditleri E, vekil müvekil ilişkisinden ayrı tutulan e, avukatların yani vekil müvekil ilişkisi göz ardı edilerek oradaki gizlilik göz ardı edilerek avukatları e, müvekillerle özleştirilmesi, takip ettiği dosyalar üzerinden e, fişlenmesi, yaftalanmasına ilişkin bir bölüm ayrıldı. E, bu bölümde e, ile beraber bir de 70-49 sayılı kamuoyuna yeni baro yasası diye bildiğimiz e, yasal e, düzenlemeye de yer verildi. Ve son bölümde de neler yapılabilir, nasıl çözüm aranabilir buna yer verildi. Bu toplantıda Birleşmiş Milletler özel raportörü vardı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü vardı. Türkiye Borular Birliği adına Avukat Büncü Özmen katıldı. ve Ben de İstanbul Borası adına katıldım. Orada bir görüş bildirdik. Önemli olan husus aslında CCBI Türkiye'deki olağanüstü halin, Temmuz 2018'de sona ermesine karşın avukatlar yönelik e, uygulamaların artık devam eden uygulamaların Ee, bir zulüm, bir işkence hı hı. E, olduğundan bahsediyor. Persecution diyor burada. Yani e, o seçtiği kelime e, zulüm, işkence. E, toplu tutuklamaları, adil yargılanma hakkının ihlali, e, zorlu infaz süreçlerinde e, avukattan önlük zulüm olarak e, vurgulamak istiyor, bahsetmek istiyor. E, bu çok Aciz acil yerinde bir tespit. Yani evet, taciz, yıldırma <gülüyor> demiyor. Zulüm ve işkencedir diyor. O kelime seçiliyor ve vurgulanıyor. CCB evet. tarafından paylaşılan istatistik e, Türkiye'de e, Temmuz 2016'dan Aralık 2020'ye kadar, 10 Aralık 2020'ye kadar 1500'den fazla avukatın soruşturma geçirdiği, 600'den fazla avukatın tutuklandığı, 400'den fazla avukatın da uzun süreli hapis cezası ile hüküm aldığı ve e, infaz sürecini yaşadığına ilişkindir. E, bir de e, hüküm infaz süresince avukatların karşılaştığı ihlallere ilişkidir. vurguladılar. ben de bu hususta toplantıya katıldım. Katkılarımı sunmuştum. Evet, teşekkür ederiz biz programımıza katıldığınız için. Aynur'um sanıyorum zamanımız bitti. O zaman başka bir programda tekrar Yasemin Hanım'la konuşacağız. İzleyicilerimize yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. Ee, hem Yasemin Hanım'a hem de emeği geçen, açıklayıcıdaki arkadaşlara başta Selahattin Bey olmak üzere teşekkür ederim. Evet, hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın, sağlıklı günler. Hoşça kalın. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar: Bahri Belen ve Aynur Tunçel.